Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan Mesut Anlar, Banu Aksoy ve Yıldıray Karakiyer. Dostu Sezin Okulu sunar. Günaydın Bir Dolap Kitabı, hoş geldiniz. Günaydın. Ee, aslında biz artık göçmeniz. Geçen programda da söylemiştik daha önce. Söylemiştik yani taşındık İstanbul'dan. Ve ee, hazır göçmüşken. Hazır göçmüşken ee, çok da güzel bir kitap denk geldi. E, hazır göçmüşken bundan söz etmek istedik. Ee, çok yakın bir zamanda çıktı bu kitap desen yayınlarından e, çıktı şantan tarafından yazılıp çizilmiş yazılıp çizilen bir kitap bu zaten e, sanatçıyı e, biliyorsanız aslında e, çok önemli işler yaptığında biliyorsunuzdur Çok çok ödül de almış bir sanatçı e, bu eserin adı uzak e, bu bir nasıl diyeyim çizgi romanın hakkını veren bir şey bu bir grafik roman aslında yani söz yok Söz olabilirdi de bunda yok. Ve e, tamamı e, Şantan'ın e, resimleriyle, e, hazırladığı resimlerle anlatılan bir e, göç öyküsü baştan sona. E, kitabın daha kapak içinde zaten insanı e, bayağı bir şaşırtıyor değil mi kapak evet. için? E, şöyle düşünün, e, kitabı açıyorsunuz. E, ön kapak içinde Sıvvama böyle bir e, dizi vesikalık fotoğraf var. Bu vesikalık fotoğraflarda dünyanın dört bir yanından kadınlar ve erkekler var. Yani işte ne bileyim şimdi burada bir tip var mesela. Bu bir kolhoz işçisi olabilir herhalde. Ya da şurada bir e, işte zenci bir insan var. Herhalde bir şek şeker kamışı tarlasında çalışırken karar vermiş göç etmeye. Evet, ya da işte bir Afgan yerinden, var. Evet. E, her türlü insan var. E, vesikalık fotoğraf diyoruz. Bu arada bunlar tabii e, Şantağın'ın... E, Kara kalem desenleri aslında. Yani ya, desen elde... Şimdi orada biraz konuşmak lazım. Kitabın içinde de benzer bir durum var. Onun zaten hani, eğer sanatçıyı biliyorsanız kattığı fantastik öğeleri tahmin evet. edebilirsiniz. Yani onun her zaman e, gerçeğin dışında mekanlar e, kuruyor. Bütün eserlerinde gerçeğin dışında yaratıklar e, kullanıyor vesaire. Ama e, insan figürlerinde hiperrealist diyebileceğim evet. bir noktada e, kitap. Yani her bir insan figürü Ayrı bir e, portre, ayrı bir e, Hatta çalışma. Hatta şey gibi fotoğraf diyorsun ya eskiden e, çekilmiş siyah beyaz fotoğraflara rötuş yaparlarmış ya. Evet. O etkiyi veriyor değil mi resimler? Şimdi bu e, kitapla ilgili o etkiyi veriyor çünkü o resimleri kullanıyor. Hı hı. E, kitabın sonunda bir açıklama var. Bu açıklamada e, kullandığı bütün e, tarihi belgelerden söz ediyor, kaynaklardan söz ediyor. Örneğin işte... Ee, göçmenleri taşıyan bir e, gemide gemide çekilmiş, hı hı. geminin güvertesinde göçmenlerin fotoğrafı çekilmiş. Çeken kişinin adıyla birlikte bunu veriyor. Ya da öykünün ilerleyen bir yerinde e, gazeteci bir çocuk görüyoruz. Bu aslında Titani'nin battığını yaz, Titani'nin battığı zaman bu haberi e, yazan gazeteleri satan çocuğun fotoğrafı. Böyle gerçekten hı. bir fotoğraf var. ...bu fotoğraflardan esinlenerek... ...bu fotoğraflardan yola çıkarak yapmış... ...bazı çizimleri. ...zaten gerçek belgeler kullanıyor... Evet, yani yarı Ve... belgesel denilebilir mi bu kitap için? Yani, yani şöyle denilebilir... ...nereden nereye gittikleri kesin olarak belli değil bu insanların... ...ama e, göçmenler hakkında... ...dünyanın hı hı. herhangi bir yerinden herhangi bir yerine giden... ...göçmenler hakkında bir belgesel... ...evet, evet. yani... Bu, ...böyle bakabiliriz... ...ve gerçekten bu hiperrealist diyebileceğim... ...çizimler sayesinde ifadeler çok güçlü zaten... Evet. Ee, söze ihtiyaç duymuyorsunuz başından sonuna kadar. Öykünün başlangıcında yine minik kareler var. Bu minik karelerde sıradan bir evde, bir ailenin yaşadığı bir evde karşınıza çıkabilecek kimi öğelerle karşılaşıyorsunuz. İşte kağıttan katlanmış bir kuş figürü, bir çalar saat, ee, duvara asılı bir havlu, bir şapka, bir tencere, yanında bir servis kaşığı, tahta bir kaşık. Tahta kaşık evet. ee, duvara asılı bir çocuk tarafından yapıldığı belli olan bir aile resmi hı hı. kırık bir çaydanlık böyle bir kenarı çatlamış daha doğrusu işte bir kenarı kırık bir fincan içinde sıcak çay var tütüyor bir takım evraklar ve bir gemi resmi de var tabi tam da bu Titanic galiba yine o, ya aslında o... bu da titanik herhalde evet, çünkü ama bacaları yani... hani bana hatırlatıyor evet. sonra işte ağzı açık içi doldurulmuş bir sandık hani o zamanların valizi diyelim sandık değil de bu hı hı. ve bir aile portresiyle bitiyor bu sayfa derken hemen peşinden gelen sayfada duvarda bir çerçeve var bu ailenin portresinden bir önceki sayfada görmüştük evet. ya, duvardaki bir çerçeveymiş meğer o şöminenin üzerine konmuş mesela ocağın üstüne konmuş bir çerçeveymiş bu fotoğraf onu alan bir el işte onu saran bir el görüyoruz onu paketliyor güzelce bağlıyor sonra alıyor o bavuldaki eşyaların içine yerleştiriyor bavulu kapatıyor kayışlarını çekiyor Güven hani hissi vardır ya, elini evet. şöyle bir koyarsın iş bitince. Oraya elini koyuyor bunu yapan kişi ve sonra o elin üzerine bir el daha geliyor. Ve sağ sayfada tam sayfaya açılmış büyük plan bir resim var. Bu resimde ee, karı kocayı görüyoruz. Ve bütün diğer o ilk sayfadaki eşyalar. Ve her şey resmenir. Evet tüm o ayrıntılar bir arada. Ben şu ağ ağlayabilirim yani şu sahneyi evet. görünce çok etkileyici. Evet ve anlıyoruz ki adam gidiyor derken işte fotoğrafta da gördüğümüz kız çocuğu uyanıyor. Yavaş yavaş kalkıyor. Kahvaltısını ediyor. Valizi görüyor. Adam şapkasını takıyor. Kadın işte başörtüsünü bağlıyor. Kız şapkasını takıyor. Çizmelerini giyiyorlar. işte valiz taşınıyor vesaire ve sokağa çıkıyorlar. Sokağa çıktıkları yerde duvarda bir gölge var. Sanki kötücül bir ejderhanın kuyruğu gibi bir gölge görüyoruz. İşte aile evden ayrılıp gidiyor ve bütün şehrin daha geniş planda şehri görüyoruz. Ee, böyle hani binalarla dolu daracık sokaklarda koca koca binaların yer aldığı, köhne binaların yer aldığı bir kent görüyoruz. Her yerde bu e, kötücül ejderha kuyruğu ya da gölgesi ikisi birden e, görülüyor. Ve e, bir tren istasyonunda e, çok tatlı bir vedalaşma sahnesi. Mesela baba önceden hazırlanmış vedalaşmaya. Kızıyla vedalaşırken bir şirinlik yapmayı ihmal etmiyor gönlünü alıyor onun. işte kadın ağlıyor. El ele tutuşuyorlar ve sonunda tren hareket edince o ellerin birbirinden ayrıldığı sahne of. ve anneli kız evlerine dönüyorlar. Yalnız bu kare bu, kare anlatım inanılmaz yani. Ben şu güçlü. an film izliyor gibiyim. Tek Aynen tek öyle, müthiş film, güçlü. Filmlerden filmden böyle sahneler, kesitler. Müthiş çok güçlü. Etkileyici. Gerçekten hani söze ihtiyaç yok. Yani konu konuyu kapatmış ya yani bu anlamda. <Gülüyor> E, gerçekten söze ihtiyaç duyulmuyor. E, sonra e, işte bir gemi görüyoruz. O gemi işte kos kocaman bir iki sayfaya açılmış bir resim bu. Ha ondan önce bir sayfa atlamış. İşte bir adam var kamerada onu görüyoruz. Sonra o gemiyi görüyoruz. Yani e, ayrıntıdan genele çıkıyor. E, devasa bulutların altında koca okyanusta minicik bir gemi gibi görüyoruz onu ve geçen günleri şöyle görüyoruz. Hani kitabın iç kapağında vesikalık fotoğraflar vardı ya. Evet. Onun gibi e, bir sürü aynı büyüklük. Yani vesikalık resim fotoğraf büyüklüğünde e, onlarca bulut resmi. Yani geçen günler, belki mevsimler, geçen zaman hissi belki de. Bilmiyorum ne. Ama e, onlarca bulut. 30, 60, 60 tane kare var. 60 evet. gün belki de. Belki de. Sonra işte e, güverte. O dediğimde başta söylediğim fotoğraf. Güvertedeki göçmenler. Hani ha -ha. o kare var. İşte o göçmenlerin e, den ayrıntılar var vesaire. Sonuçta e, işte menzile varmak mı denir? İlginç bir kente geliyorlar. Yine fantastik bu noktada evet. mekan e, ve yaratıklar var tabii çeşitli yaratıklar var. Küçük bir büyüklü yaratıklar, uçan kuşlar, ne bileyim işte e, bir kedi ya da köpek niyetine bir takım yaratıklar. İşte gemi yanaşıyor. İnsanlar işte kuyruğa giriyorlar. Mesela burada çok çarpıcı bir sahne var. Göçmen kabul bürosu gibi bir şey yani limanda. Karantina gibi bir şey belki de yani. İşte insanlar kuyruğa girmişler. Onlarca masa, onlarca kuyruk, binlerce insan belki yüzlerce diyeyim daha doğrusu insan. Ve evrak işleri yapılıyor. İşte göz kontrol, göz muayenesi, kulak muayenesi var ya hani o böyle hani veterinerler... Çiftliklere gider de yapar çok, yani çok, onun bir, gibi bir kişi. durum. İşte yazı dişler kontrol bu arada ilginç bir yazı. E, Tabii olmayan bir yaratmış. alfabe e, yaratmış. Olmayan e, bir kentte olmayan bir alfabe kullanıyor olmayan bir ülkede. Ve burada çok yine müthiş işte yani bunu görmeniz lazım. Yani bu uzak desen yayınlarından çıkan uzak. Yani ben aslında biraz boşuna anlattım biliyorum. Çünkü görmeden o etkiyi aktarmak çok zor. Sözle çok zor bu iş. Ama e, bir sahne var bu sahnede şunu görüyoruz e, bizim e, e, ailenin babası hani göçmüştü ya evet. e, oturmuş bir memurun karşısına memurun yani biziz aslında oradaki memur evet. ve biz ona bir şey soruyoruz o bizi anlamıyor anlamadığını anlıyoruz. Hani bir şeyler işaret ediyor. Ailesinin fotoğrafını gösteriyor. Yani ikna etmeye çalışıyor. Kendini anlatmaya çalışıyor. Evet ve ikna etmeye çalışıyor belli ki. Yani bu ülkeye girmeye çalışıyor yani. Ve en nihayetinde mesela daktilo niyetine çok ilginç bir cihaz var evet. burada falan. Ve en sonunda işte belgelerini alıyor. Ee, ve o kente adımını atıyor. Gerçekten fantastik birçok öğenin yer aldığı bir kent. Şimdi bundan sonra işte... Bu o titanik, titaniğin batışını haber veren çocuğun fotoğrafı. Yani o gazeteci çocuğun evet. fotoğrafı. E, işte çeşitli yaratıklar, işte sokakta, sokak berberi de var ama çok tuhaf e, canlılarla, aletlerle çalışan insanlar, garip sokak satıcıları, devasa yumurtalar taşıyan insanlar falan. E, ve işte bizim adamımız kentte bir şekilde kalacak bir yer bulmaya, bir iş bulmaya çalışıyor ve Öykü devam ediyor. Anlata anlata bitiremeyeceğim. Ki bu senin anlattığın... E, Daha ikinci bölüm. Evet ikinci bölümü bitirmeden. Tam da bitirmeden evet. e, kestim. Çünkü hani hem kitabın heyecanını da kaçırmak istemiyorum. Hem de gerçekten biraz e, anlamsız yani bunu sözle anlatmak böyle bir kitabı. Bu kitabı alıp bakmak gerekiyor. Yani bu oturup uzun uzun bakılacak bir kitap. Çünkü e, her bir e, fotoğraf belli bir öyküyü anlatıyor. O öyküyü hemen kavruyorsunuz ama bir sürü de ayrıntı var. Yani tekrar dönüp o fotoğraflara resimlere fotoğraf diyorum bak evet. <gülüyor> o resimlere dönüp tekrar bakmak da gerekiyor bence. O yüzden e, yani ne kadar anlatsam tam olmayacak hiçbir şekilde tam ya ben olamayacak. Ben de şu an ya ben e, sen bu kitabı anlatana kadar görmemiştim içini. E, yani oturup sakin kafayla bakmayı bekliyordum ama şimdi e, sen sen sayfaları karıştırırken gördüğüm kadarıyla bende uyandırdı etki şu sanki bir sahaf dükkanına gitmişim de e, orada e, unutulmuş hani bir kenarda kalmış birilerinin eski bir dosyasını fotoğraf albümünü bulmuşum da onu al, alıp bakıyorum. Ya evet çok ilginç. Et, yani kapak çünkü kapağında da e, öyle bir e, defter yıpranmış bir defter e, görüntüsü oluşturulmuş ya. Yani Şimdi gerçekten var... böyle birisi varmış ve biz onun fotoğraflarını da yani geçirip babası, gibi. muhtemelen babasından bahsediyor. Değil o mi? An. Göçmen çünkü aslında. Evet onun babası da yani nereden de hatırlamıyorum ama doğudan yani uzak doğudan bir yerden mi e, göçmüş bir uzak kişi? Uzak doğudan Avustralya'ya. Avustralya'ya göçmüş. Annesi de e, yanlış hatırlamıyorsam yani tabii biraz palavra olabilir ama Avrupalı ya da Kuzey Avrupalı falan gibi bir yerden sanıyorum. E, muhtemelen böyle bir öykü ve kitabın ilerleyen sayfalarında e, bu göçmen hikayesiyle başladığını yani kitabı başlatan hikayenin kahramanı Başka başka göçmenlerle karşılaşıyor ve onların da öykülerine göz atıyoruz e, bu arada. Ç ya bu bir roman evet. yani grafik roman dendiği zaman yani Hı -hı. bu bir grafik ama bildiğin roman yani hani grafik roman hakikaten hiç, hiç bir sürü e, hikaye var. tam olarak bütün sözcüklerin hakkını vererek e, yapılmış bir çalışma dört yılını almış e, Şanto'nun arkadaki açıklamaya göre bu e, çalışma ve Birçok işte belgeden yararlanmış. Bunları zaten söylemiştim. Ödül dağılmış bir kitap. Ödüller o kadar önemli değil. Kitabın kendisi zaten büyük bir ödül hepimize. E, Şanta'nın yazıp resimlediği Uzak adlı kitap. Desen yayınlarından çok yakın zamanda e, çıktı. E, İzmir Kitap Fuarı da sürüyor. Aslında e, yolu düşenlerin hemen gidip birer tane edinmesine yarar var diye düşünüyorum. Şimdi konuyu bağlayacak bir de şarkımız olsun tabii. Biz aslında terk ettik ama... Erkan Oğur'dan neden geldim İstanbul'a 94.9 Açık Radyo'da Bir Dolap Kitap devam ediyor. Evet, ikinci bölümde biraz hem yaş grubunu e, düşürüyoruz hem de konuyu bayağı bir değiştiriyoruz aslında. Evet, e, çok da aile meselemiz e, güncel olan Güncel bir, bir meselemiz bizim, <gülüyor> bizim bu. Bizim için güncel bir konu. E, Tayga'ya... E, oturup okumam lazım <gülüyor> <gülüyor> dinleyeceğini sanmıyorum ama yine de bir süre sonra tekrar o kitapları dinleyebildiği zaman okuyabileceğim bir kitap sıfır lokmacıklar ısırmaz e, gündemi tahmin ediyorsunuzdur herhalde biz e, bu aralar çok fena ısırılıyoruz yani, yani evet. <gülüyor> kedi besledim köpek dostlarım oldu hiçbiri beni ısırmamıştı kadar. Yani, yani gerçekten ısırıyor <gülüyor> baya ısırıyor bizi e, ''Sıfır Lokmacıklar ısırmazdı e, bu meseleye parmak basan ve e, yol gösterici, yardımcı olunca, olucu bir kitap. ''Sıfır e, Altı Yayıncılık'' tarafından basıldı. Tuba Ermiş Arat yazmış bu kitabı. Resimleyen de Soner Girgin. E, ''Sıfır Lokmacıklar ısırmaz e, dişlerimizin ne olduğunu tanımlayarak başlıyor. Ee, dişlerle neler yapılabileceğini anlatıyor işte e, dişlerimiz minik ve güçlüdür diyor ve onlarla harika yemekler yiyebiliriz en sevdiğimiz meyveleri ısırabiliriz şu kabuğuyla dilimli karpuz yiyor ya o sahnedir yani evet. yalnız hamburger yiyor çok hoşuma gitmedi <gülüyor> ama canım o kanara takmamak lazım ee, sakız çiğneyebilir hatta kocaman balon bile şişirebiliriz diyor ve ee, işte diş fırçalamaktan bahsediyor. Diş fırçalamanın ne kadar eğlenceli olduğunu söylüyor. İşte kaç dişim var saydım mı? Diye böyle diş konusu üzerine e, e, buraya tabi kitapta yazan metnin dışında da e, çocuklarla okurken bir sürü şey eklenebilir. Dişlerle neler yapılabildiğine da dair. Ama sonradan işin diğer boyutuna geçiyor. Dişlerle Bazen çok incitici olabileceğimizi söylüyor. Başkalarını ısırırsak canlarını yakabileceğimizi ve işte o insanları üzebileceğini bu yüzden söylüyor. Arkadaşlarını ısırırsan neler olabileceğini ya da seni ısıran arkadaşların olursa ne yapman gerektiğini söylüyor. Ve ısıran çocuklarla kimse oynamak istemez. Canları yanar ve korkar çünkü diğer insanlar diye ee, devam ediyor ve ısırmanın neden olabileceğini, e, neden ısıra, ısırdığını çocukların anlatıyor. E, duygularını ifade etmenin bir yolu olabilir. Yani ısırmak duygularını ifade etmenin yolu değildir diyor. Üzgün ya da kızgın olsak da ısırarak başkalarının canını acıtamayız. Onun yerine yapabileceğimiz pek çok şey var deyip başka öneriler getiriyor ve e, işte ısırmak yerine sarılmak, öpmek ee, arkadaşlarımızla e, hani Daha eğlenceli Aktiviler yapmak gibi e, Kısa kısa cümlelerle e, Bunları eşlik eden resimlerle e, Bu ısırma meselesi Üzerine çocukların düşünmesini Sağlıyor ee, yani Bu arada resimler demişken yani Kitabın resimleri gayet iyi ee, hani Ben baya beğendim Kitabın evet. resimlerini Kitabın cildi vesaire de çok iyi Evet, tabii çıkılı babak... çok yani bu kitap yeni bir kitap değil bu arada yani onu da e, yanıltmış olmayalım e, gayet iyi hazırlanmış bu kitap daha önce bir dolar kitapta da yazmıştık bunlar Evet bu e, Hatta bir seri sıfır lokmacıklar tekme atmaz diye bir cilt daha var e, tekme atmakta çocukların yani bazı bazı çocukların bazen e, çok yaptıkları bir davranış e, ısırmak çocuklar niye ısırır yani bu konu üzerine düşünüp, o ısırmanın nedenlerini anlamaya çalışmak için hani ebeveynler içinde e, iyi yani bir yani e, evet yol belki. gösterici olabilir. Yani birazcık daha yaşı büyük yani Tayga'dan daha büyük çocuklar oturup e, bir konu üzerine konuşup tartışabileceğin bir çocukla e, alıp bu kitabı bir e, meseleyi ele alabileceğin bir araç olarak kullanabilirsin. Yani bu tabii ısırma konusu ya da tekme atma konusu ya da hani benzer davranışlar neyse bunlar. Bunları birer ifade olarak görmekte de yarar evet. var. Yani bu bir şeyin ifadesi yani bir anlama geliyor olmalı. Yani deli olduğu için ısırmıyor tabii ki yani çocuklar. Evet. Durup dururken ısırmıyorlar yani. Ama bunun nedenlerini anlamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Fakat biz henüz çözemedik tabii kendi meselemizi. Evet. Bir kere yani şu an için yani daha küçük çocuklarda zaten ağızlarıyla bütün çevrelerini tanıdıkları için evet. e, bu doğal olarak fark, aslında yani bir, ilk başlarda zaten kontrolsüz bir biçimde ısırıyordu. Ha, bu da bir kasıt yok tabi yani, evet. onda... e, daha sonra dişlerinin çıkmaya başlaması onda e, şaşırtıcı bir etki yarattı çünkü ağzında yeni bir şey var ve onunla yepyeni bir harekette bulunabiliyor ama bunun e, bir ileri aşamasında hani bilerek ve isteyerek ...ısırdığı noktada neden ısırdığını anlamaya çalışıyor insan. Ee, yani bu kitapta da işte e, söylediği gibi yani dişlerle bir sürü şey yapabiliriz ama... Bu iyi bir açıklama. Evet. Yani diş, dişlerin ne işe yarayacağına aslında, ne işe yaradığına dair... ...hani bu yoldan gitmek bana da çok e, kötü gelmedi. Yani ne yaptığını düşündürtmek için daha evet. doğrusu. Yani burada tabii ki o da biliyor yani işte bir şey yiyecekse dişleriyle yiyor ama ne yaptığını aslında düşünmesini sağlamak üzere iyi bir fikir gibi görünüyor bana. Çünkü e, yani şimdi Tayga açısından ben tabii şu anda bakabiliyorum sadece bütün deneyimim Tayga'nın yaşattığı kadar bana ama e, Tayga'nın ağzında birdenbire bir şeyler çıkmaya başladı ve çok da sancılı bir iş bu. Yani pek evet. de kolay bir şey değil. Yani değil mi? Hani evet. diş çıkıyor orada bir şey yok ve hani, etini delip dışarı çıkan bir şey var orada ve bununla e, zaten yeterince boğuşmuştu. Sonradan bunu ee, çeşitli biçimler işte biz ona mesela bir şey uzatıp hadi ısır dedik yani ya da mesela şu da var aslında buradan da bakabiliriz çocukları nasıl sevdiğimizi bir düşünün yerim seni <gülüyor> diye Doğru. sevmiyor muyuz yani, e, e, yani bak, ısırırım seni diye seven de var. var yani şundan bir diş alayım ben diyen de var evet, normalleştiriyoruz o evet bir, yanda yani o bir yandan hareketli. da bunu da normalleştiriyoruz yani ne kadar küçük olursa olsun sonuçta bir şeyler geçiyor ona da diye düşünüyorum e, dolayısıyla aslında hani bütün bunlar bir araya geldiğinde Belki de ısırmaması mı tuhaf ne? Öyle düşünebilir düşünülebilir yani. <gülüyor> Isır Değil tabii ama yani çünkü can ama, yakıyor. Evet. Yani işte diş, dişler ne için vardır? Neye yarar? Dişlerle ne yapabilirsin ne yapamazsın? Baya bu konu üzerine konuşabileceğin güzel bir kitap. Tekme Sıfır Lokmacıklar Tekme Atmaz'da da benzer biçimde ayakları tanıtarak başlıyor. Ve ayaklarla neler yapabiliriz? Koşup zıplayabiliriz. İp atlayabiliriz, top oynayabiliriz. Yani ayağınla topa vurmak ya da işte yağmurda birikmiş suları su birikintilerine tekme atmaktan çok hoşlanacaksın diyor. Yani o enerjiyi başka, başka bir yere. yere yönlendirmek için ve üstüne konuşabileceğin bir sürü öneri var. Ve böylece hani bu kitaplar yardımıyla davranışlarda bir takım değişikliklere neden olabilir. Hani bu meseleden muzdarip küre. Evet, bu mesele üzerine konuşmak için e, işe yarayan kaynaklar olabilir evet, gibi geliyor bana da. Sıfır lokmacıklar ısırmaz ve sıfır lokmacıklar tekme atmaz. Sıfır e, altı yayıncılıktan çıkmış iki kitap bu. E, e, yine i̇stersen bugünlük bu kadar diyelim. İstememle alakası süre bitti yine. <gülüyor> süre, süremizin evet, sonuna e, geldik. Gelecek hafta yeni kitaplarla yine burada olacağız. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bir Dolap Kitap Her Yaş için Çocuk Kitabı Hazırlayan ve Banu Aksoy ve Yıldıray Karakiye